Anton Pavlovich Chehov Altıncı Kovuş. Birinci Bölüm Hastane avlusunda dulavrat otlarının, ısırganların, yaban kenevirlerinin çevresini bir orman gibi sardığı küçük bir ek bina bulunur. Bu binanın çatısı paslanmış, bacası yarı yarıya yıkılmıştır. Çüriyel sundurmanın basamakları üzerinde otlar bitmiştir. Sıvadan geriye ise sadece izler kalmıştır. Yapının ön cephesi hastaneye, arka cephesi boş bir araziye bakar. Üzerine çiviler çakılmış gri renkli hastane çiti bu binayı boş araziden ayırır. Sivri uçları yukarı bakan bu çiviler, bu çit ve ek binanın kendisi bizde yalnızca hastane ve hapishane binalarında görülen hüzünlü ve uğursuz bir görünüme sahiptir. Eğer ısırganın sizi yakmasından korkmuyorsanız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 İnsanlar onu sokaklarda etrafı çocuklar ve köpeklerle çevrilmiş halde görmeye çoktan alışmış. Sırtında sabahlığı, başında gülünç takkesi, ayağında terlikleriyle, bazen de yalın ayak, hatta pantolonsuz, sokaklarda dolaşır, kapıların ve dükkanların önünde durarak dilenir. Kimi kıvas, kimi ekmek, kimisi de bir kapik verir, böylece binaya genellikle karnı tok ve cebini doldurmuş olarak döner beraberinde getirdiği her şeyi Nikita kendi payına elinden alır. Bunu da kabaca ve öfkeyle yapar. Ceplerini tersdüz ederken ve duruma şahit olması için Tanrı'ya seslenirken, bu Yahudi'yi bir daha asla sokağa salmayacağını ve düzensizliğin dünyadaki her şeyden daha kötü olduğunu söyler. Moiseyka hizmet etmeyi sever. Arkadaşlarına su getirir, onlar uyurken üzerlerini örter Herkese sokaktan birer kapik getireceğine, yeni şapkalar dikeceğine dair söz verir. Sol tarafında yatan felçli komşusunu da kaşıkla o besler. Moiseyka şefkatinden ya da insani özelliğinden ötürü değil, sağ tarafında kalan komşusu Gramov'u taklit ettiği ve ona istençsiz boyun eğdiği için böyle davranır. 33 yaşında bir adam olan Ivan Dimitrić Gramov, soylu bir aileden, eski bir icra memuru ve bölge sekreteri olarak çalışmış.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 ve ortaya eski ancak henüz söylenmemiş şarkılardan oluşan karışık, tutarsız bir potpuri çıkar. İkinci bölüm. Saygın ve hali vakti yerinde bir memur olan Gromov, bundan 12 ila 15 yıl önce bir şehrin en geniş caddesinde kendine ait bir evde yaşıyordu. Sergey ve Ivan adlarında iki oğlu vardı.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 tiyatroya, edebi toplantılara, entelektüellerin birlik olmasına ihtiyaç vardır. Toplumun bilinçlenmesi, dehşete düşmesi gerekir. Dimitriç insanlar hakkında yargıda bulunurken farklı renkleri gözetmeden sadece siyah ve beyaz gibi keskin renkler kullanırdı. Ona göre insanlık namuslular ve namussuzlar olmak üzere ikiye ayrılıyordu. İkisinin arası yoktu. Kadınlardan ve aşktan daima tutkuyla, heyecanla bahsederdi. Ancak bir kez bile aşık olmamıştı. Yargılarındaki kesinliğe ve asabiyetine rağmen kasabada sevilen biriydi ve arkasından sevgiyle Vanya diye anılırdı. Doğuştan gelen kibarlığı, yardımseverliği, dürüstlüğü, temiz ahlakı, yırtık sabahlığı, hastalıklı görüntüsü ve yaşadığı ailevi talihsizlikler insanda iyi, sıcak ve hüzünlü bir duygu uyandırıyordu. Üstelik iyi eğitimli ve kültürlüydü.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 Zira geçmiş yılların gazete ve takvimleri bile olsa eline geçen her şeye aynı açgözlülükle saldırırdı. Evinde ise her daim uzanarak okurdu. Üçüncü Bölüm Bir sonbahar sabahı ivan Dimitriç, paltosunun yakalarını kaldırmış, orta sınıftan birine kesilen cezayı icra amiri uyarınca tahsil etmek üzere dar sokaklarda ve arka ağlılarda çamurları sıçrata sıçrata yürüyordu.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 Suçsuz bir insanı bütün özel haklarından mahrum bırakarak kürek cezasına mahkum etmek için bireyle resmi ve acımasız ilişkisinde hakimin sadece bir şeye ihtiyacı vardır. O da zamandır. Karşılığı maaş olan bir takım resmi görevleri yerine getirecek kadar zaman. Karar verildikten sonra her şey biter. Ondan sonra demir yolundan 200 vers tuzaklıktaki bu küçük ve çamurlu kasabada adalet ve korunma ara dur. Her türlü zorbalığın toplum tarafından makul ve yerinde bir gereklilik olarak karşılandığı, beraat kararı gibi her türlü merhamet göstergesinin toplumda tatminsizlik ve intikam duyguları uyandırdığı bir dünyada adaleti düşünmek gülünç değil midir? Sabah olunca Ivan Dimitriç alnında soğuk terle ve dehşet içinde yatağından kalktı. Her an onu tutuklayabileceklerinden oldukça emindi.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 Polis ve jandarmayla olan her karşılaşmasında ilgilenmiyormuş gibi gözükmek için gülümsüyor, ıslık çalmaya başlıyordu. Tutuklanmayı beklediği için gece boyunca uyumuyor ancak ev sahibine uyuyor gözükebilmek için yüksek sesle horluyor ve iç çekiyordu. Ve uyumuyorsa eğer vicdan azabı çekiyor demekti. Al sana kanıt.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 Ama korkusu yüzünden bunların fırıncı kılığına girmiş polisler olduğuna inandı. Sessizce daireden çıktı, tepeden tırnağı korkuya kesmiş bir halde şapkasız ve ceketsiz sokakta koşmaya başladı. Ardından köpekler havlayarak geliyor, geride bir yerlerde köylünün biri bağırıyor, rüzgar kulaklarında uğulduyor, Ivan Dimitriç ise bütün dünya zulmünün sırtına bindiğini ve onu kovaladığını düşünüyordu yakalanıp eve getirildi ve doktoru çağırması için ev sahibesi gönderildi. İleride de sözünü edeceğimiz Dr. Andrei Yefimiç, başına soğuk kompres uygulamasını söyledi, kullanması için taflan suyu yazdı, başını üzüntüyle salladı ve ev sahibesine bir daha gelmeyeceğini, çünkü insanların akıllarını yitirmesine engel olmanın uygun olmayacağını söyleyerek gitti. Kira ve ilaç için elinde para kalmadığından,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 4. bölüm Daha önce de söylediğim gibi Ivan Dimitriyç'in sol tarafında Yahudi Moiseyka, sağında ise Semirmekten neredeyse yüz yuvarlak olmuş, tamamen ifadesiz bir yüze sahip, bön bakışlı bir köylü yatıyordu. Düşünme ve hissetme yeteneğini çoktan kaybetmiş, hareketsiz, boğazına düşkün, pis bir yaratıktı bu adam. Etrafı sürekli keskin ve boğucu bir koku yayıyordu. Adamın arkasını toplayan Nikita onu çok fena dövüyor, döverken de yumruklarını hiç esirgemiyordu. Burada korkunç olan şey onun dövülmesi değil ki buna alışmak mümkündü, bu aptal yaratığın dayak yerken sesini çıkarmaması, karşılık vermemesi, gözünü bile kırpmaması, sadece ağır bir fıçı gibi hafifçe sağa sola sallanmasıydı. Altıncı koğuşun beşinci ve sonuncu sakini,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 İkinci derece yıldızlı nişan sadece yabancılara veriliyor. Ancak benim için nedense bir ayrıcalık yapmak istemişler. Şaşkınlıkla omuzlarını silkerek gülümserdi. Kabul etmek gerekir ki bunu hiç beklemiyordum. İvan Dimitriç suratını asarak söylenirdi. Ben bu işlerden hiç anlamam. Eski posta çalışanı gözlerini kurnazca kırparak devam ederdi. Eninde sonunda ne kazanacağım biliyor musunuz? İsveç kutup yıldızı nişanını muhakkak alacağım. Uğraşmama değecek mi nişan gerçekten? Beyaz saç üzerine siyah kurdele. Gerçekten çok güzel. Hiçbir yerde hayat muhtemelen bu ek binada olduğu kadar tek düze değildir. Felçli adam ve şişman köylü dışında herkes sabah vakti kalkar, girişteki büyük teknede temizlenir, sonra da sabahlıklarının kenarıyla kurulanır. Daha sonra Nikita'nın ana binadan getirdiği kalaylı maşrapalarda çay ikram edilir.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 Altıncı kovuşta yeni birileri nadiren görülür. Doktor uzun süredir yeni akıl hastası kabul etmiyor. Yeryüzünde tımarhane ziyaret etmeyi seven de pek bulunmuyor. Binaya ancak iki ayda bir berber Semyon Lazarich geliyor. Berberin delileri nasıl tıraş ettiğinden, Nikita'nın ona nasıl yardım ettiğinden, bu gülümseyen sarhoş berberin her ortaya çıkışında hastaların yaşadığı kafa karışıklığından şimdi söz etmeyeceğiz.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 ancak yine de olup bitenler normal karşılanıyordu. Bazıları hastanede yalnızca orta sınıf köylülerin kaldığını, bunların da kendi evlerinde hastanedekinden çok daha kötü koşullarda yaşadıkları için durumlarından şikayetçi olamayacaklarını söylüyordu. Dağ tavuğuyla beslenecek halleri yoktu ya... Bazıları da Zemstvo'nun yardımı olmadan zaten hiçbir kasabada iyi bir hastane inşa edilemeyeceğini, kötü de olsa bir hastaneleri olduğu için şükretmeleri gerektiğini söyleyerek diğerlerinin görüşüne destek çıkıyordu. Andrei Yefimic, hastaneyi inceledikten sonra buranın ahlaksız bir kurum olduğu, insan sağlığı için yüksek derecede tehlike arz ettiği sonucuna vardı.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 Hastaneye ihtiyaçları var demektir. yargılar, gündelik yaşantımızdaki bütün bu pislik ve iğrençlikler gereklidir. Çünkü bunlar gübrenin kara toprağa dönüşmesi gibi zamanla faydalı bir şeye dönüşür. Kökeninde pislik barındırmayan iyi bir şey dünya üzerinde bugüne kadar görülmemiştir. Andrei Yefimic görevi kabul ettikten sonra hastanede hüküm süren düzensizliğe karşı oldukça kayıtsız kaldı.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 Ölüm döşeğindeki Puşkin korkunç acılara maruz kalmış, zavallı heyne birkaç yıl felçli yaşamıştı. Peki acı çekmedikleri takdirde bir amip gibi bomboş ve anlamsız bir yaşam sürdürecek olan falanca Andrei Yefimic ya da filanca Matriyona Savishna’nın hasta olmasına engel olmak niye? Böylesi düşünceler altında ezilen Andrei Yefimic işleri oluruna bıraktı ve hastaneye her gün gelmeye başladı.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 Kasabada çok sayıda hastası vardı. Beyaz kravat takar, kendini neredeyse hiç hastası olmayan doktordan daha bilgili sayardı. Muayene odasının köşesinde ağır bir kandille beraber çerçeve içinde büyük bir ikona, yanı başında ise beyaz kılıfla örtülü bir şamdan duruyordu. Duvarlarda piskoposların portreleri, Sivyatogor Manastırı'na ait bir manzara resmi ve kurutulmuş peygamber çiçeklerinden yapılmış taçlar asılıydı. Sergey Sergeiç dindar biriydi ve ihtişamı severdi. İkona da onun sayesinde konulmuştu. Pazar günleri hastalardan biri onun emriyle muayene odasında akatisten parçaları yüksek sesle okur, okuma bittikten sonra Sergey Sergeiç bütün koğuşları buhurdanlıkla dolaşır ve tütsülerdi. Hasta çok, zaman azdı. Bu yüzden iş, yalnızca kısa bir muayene ile uçucu bir merhem ya da Hint yağı gibi ilaçların verilmesiyle kısıtlıydı. Andrey Yefimiç oturmuş bir vaziyette yanağını yumruğuyla destekler, dalgın bir halde mekanik sorular sorardı. Sergey Sergei, Sergei içte oturur, ellerini ovuşturur, nadiren söze karışırdı. Hastalığımızda, sefaletimizde hep merhametli Tanrı'ya dua etmediğimiz için. Aynen öyle. Andrey Yefimiç muayene saatlerinde hiçbir ameliyata girmezdi. Ameliyat etmeyi çoktan bırakmıştı.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 Muayene sırasında hastaların çekingenliği ve ahmaklığı, pek muhterem serge-i sergi için yanı başındaki varlığı, duvarlardaki portreler ve 20 yıldan fazla süredir yönelttiği değişmeyen soruları bile hemencecik canını sıkardı. 5-6 hastaya bakıp giderdi, geri kalanları ise sağlık memuru kabul ederdi. Tanrı'ya şükürler olsun ki Andrei Yefim için uzun zamandır özel hastası yoktu ve kimse ona engel olmadığı için eve gelir gelmez hemen odasına geçer, masasına oturur, okumaya başlardı. Maaşının yarısını kitaba harcardı. Lojmanının altı odasından üçü kitaplarla ve eski dergilerle tıka basa doluydu. Daha çok tarih ve felsefe seçkileri hoşuna giderdi. Tıp konusunda ise sadece Vıraç dergisine aboneydi.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 Saat dördü vurur, beşi vurur, Andrei Yefimiç ise hala dolaşır ve düşünürdü. Arada bir mutfak kapısının gıcırdadığı duyulur, kapının ardından Dariuska'nın kırmızı ve uykulu yüzü belirir. Andrei Yefimiç, bire içme vaktiniz gelmedi mi? diye ilgiyle sorardı. Hayır, henüz gelmedi. Biraz daha bekleyeceğim. Akşama doğru genellikle Andrey Yefim için arkadaşlığından sıkılmadığı kasabadaki tek insan olan postane müdürü Mihail Averyanıç ziyarete gelirdi. Mihail Averyanıç bir zamanlar çok zengin bir derebeydi ve süvari olarak görev yapmıştı. Ancak iflas edince ihtiyaçtan ötürü bu yaşlı haliyle posta hizmetinde iş bulmuştu.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 Diye bağırırdı. Bu yüzden postane çoktandır korkutucu bir kurum olarak ün salmıştı. Mihail Averyanıç, Andrey Yefimiç'a hürmet eder, eğitimli olması ve ruhunun asaletinden dolayı onu severdi. Kasabanın diğer sakinlerine ise kendi mahiyetindekilermiş gibi tepeden bakardı. Andrey için evine girerken Mihail Averyanıç, ''Ben geldim.'' diye seslenirdi. ''Merhaba sevgili Andrey, sizi de bıktırdım değil mi?'' Doktor, tam aksine diye cevap verirdi. Sizi gördüğüm için her daim memnunum. İki arkadaş odadaki kanepenin üzerine oturur, bir süre hiç konuşmadan sigara içerlerdi. Andrei Yefimiç, Daryushka bir bira içsek derdi. İlk şişeyi de hiç konuşmadan içerlerdi. Doktor düşünceli, Mihail Averyanich ise anlatacak oldukça ilginç bir şey olan neşeli, heyecanlı biri gibi görünürdü. Konuşmayı her zaman doktor başlatırdı. Başını sallayarak ve karşısındakinin gözlerine bakmadan, ki konuşurken hiçbir zaman karşısındakinin gözlerine bakmazdı, ağır ağır ve alçak bir sesle şöyle derdi.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 Sohbetse şarkı söylemeye benziyor. Tamamen doğru. Sonra kısa bir sessizlik olurdu. Mutfaktan çıkan Daryushka donuk ve kederli bir yüz ifadesiyle yumruğunu yüzüne dayamış, konuşulanları dinlemek üzere kapıda dururdu. Mihail Averyanıç iç çeker, ''Ah şimdiki nesilden akıl mı beklenir?'' diye söylenirdi.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 Hayatta da analiz etmeye ve sentezlemeye yatkın olan insanlar bir araya geldiklerinde, onurlu ve özgür düşüncelerini birbirlerine aktararak vakit geçirdiklerinde bu tuzağın farkına varmazlar. Bu bakımdan akıl, yeri doldurulamaz bir zevk kaynağıdır. Tamamen doğru. Andrey Yefimiç karşısındakinin gözlerine bakmadan, sakince, ara vere vere zeki insanlardan, onlarla yapılan sohbetlerden konuşmaya devam ederdi. Mihail Averyanıç ise onu dikkatli bir şekilde dinler, her söylediğine tamamen doğru diyerek aynı fikirde olduğunu belirtirdi. Peki ruhun ölümsüzlüğüne inanır mısınız? diye aniden sorardı postane müdürü. Hayır sayın Mihail Averyanıç.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 Antrede küp ceketini giyerken iç çekerek şöyle derdi. Kader de bizi ne yaban yere atmış. En sıkıcı yanı da burada ölecek olmamız. Çok yazık. 7. Bölüm Dostunu geçirdikten sonra Andrei Yefimiç masasına oturur yeniden okumaya başlardı. Akşamın ve sonrasında gecenin sessizliğinde tek bir ses işitilmezdi.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 Sıradan köy hekimleri bile diz kapağı rezeksyonunu gerçekleştirmeyi göze alabiliyorlardı. Laparotomi ameliyatlarında ölüm oranı sadece yüzde birdi. Taş hastalığı ise o kadar önemsiz sayılıyordu ki hakkında yazmıyorlardı bile. Sifilis tamamiyle iyileştirilebiliyordu. Ya kalıtım teorisi, hipnoz, pastör ve kohun buluşları, hijyene dair istatistikler ve yerel tıptaki gelişmeler. Psikiyatride bugünkü sınıflandırmalar, teşhis ve tedavi yöntemleri, geçmişle kıyaslandığında yaşanan bütün bu gelişmeler Elbrus Dağı kadardı. Artık akıl hastalarının kafasından aşağı soğuk su dökmüyorlar, üzerlerine deli gömleği geçirmiyorlardı. İnsanca muamele görüyorlar, hatta gazetelerde de yazıldığı gibi onlar için gösteriler, balolar düzenleniyordu. Andrei Yefimic,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 Başka bir yerde olsaydı halk ve gazeteler bu küçük Bastil hapishanesini paramparça ederlerdi. Andrei Yefimiç gözlerini açarak ne var ki bunda diye sorardı kendi kendine. Ne çıkar ki bu durumdan? Evet antisepsi var, koh ve pastörün buluşları var ancak işin özü değişmedi ki.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 Kaçınılmaz olan sosyal kötülüğün küçük bir parçasıyım sadece. İlçedeki bütün memurlar da zararlı kişiler ve hepsi havadan para alıyorlar. Demek ki namuslu olmamamın suçlusu ben değilim. Zaman 200 yıl sonra doğsaydım bambaşka biri olabilirdim. Saat 3'ü vurduğunda lambayı kapatıp yatak odasına giderdi.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 Kasabaya beş parasız, elinde küçük bir bavul ve yanında aşçısı olarak tanıttığı kucağında bebeği olan çirkince genç bir kadınla gelmişti. Yevgeni Fedoruç genellikle başında siperli bir kasket, ayağında uzun konçlu çizmelerle dolaşır, kışınsa gocuk giyerdi. Sağlık memuru Sergei Sergeiç ve Veznedar'la yakın ilişkiler kurmuştu. Öteki memurları ise nedense aristokrat olarak adlandırır, onlardan uzak dururdu. Lojmanında Viyana Kliniğinin 1881 yılına ait Reçeteleri adlı kitaptan başka bir kitap yoktu. Hastalarını ziyaret ederken yanında mutlaka bu küçük kitabı götürürdü. Akşamları kulüpte bilardo oynardı, kağıt oynamayı sevmezdi. Konuşurken sürümceme, tumturaklı laf, enseyi kararttığın yeter gibi ifadeleri kullanmayı çok severdi. Hastaneye haftada iki kez gelir, bu sırada koğuşları gezer, hastaları kabul ederdi. Antiseptik maddelerin hiç bulunmayışından ve hacamat kupalarının kullanılmasından rahatsızlık duyuyor ama Andrei içi gücendirmekten korktuğu için yeni düzenlemeler getirmeye yanaşmıyordu. Meslektaşı Andrei içi yaşlı bir hilekar olarak görüyor, çok miktarda parası olduğundan şüphe ediyor ve gizliden gizleye onu kıskanıyordu.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 Tebrik ederim baylar. Doktor ziyaretiyle bizi şereflendirdi. Lanet sürüngen seni. İvan Dimitriç daha önce koğuşta hiç görülmemiş bir taşkınlıkla ayaklarını yere vurarak bağırıyordu. Öldürmek gerek bu sürüngeni. Hayır öldürmek yetmez. Pislik çukurunda boğmalı. Bunu duyan Andrei Yefimic koğuşun içine doğru baktı ve yumuşak bir sesle sordu. Neden? Ivan Dimitriç kasılarak sabahlığına sarındı ve tehditkar bir tavırla doktora doğru yaklaştı. ''Neden mi?'' diye haykırdı. Tiksintiyle ve tükürmek istermişçesine dudaklarını büzerek saydırmayı sürdürdü. ''Neden mi? Hırsız! Şarlatan! Cellat!'' Andrei Yefimiç gülümseyerek suçlu suçlu, ''Sakin olun!'' dedi.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 Benim doktor olmamda sizin akıl hastası olmanızda ne ahlak ne de mantık arayabilirsiniz. Bu sadece boş bir tesadüften ibaret. Ivan Dimitriyç boğuk bir sesle Bu saçmalığı anlamıyorum diye söylendi ve yatağına oturdu.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 Burada bulunmanız gerektiğine dair düşüncelerle kendinize yatıştırmak. Kimsenin bunu yapmaya ihtiyacı yok. Hapishaneler ve tımarhaneler var olduğu sürece içinde birilerinin oturması gerekir. Siz değilse ben, ben değilse başka üçüncü biri elbet girecektir buralara. Hapishanelerin ve tımarhanelerin, pencerelerdeki parmaklıkların ve bu sabahlıkların uzak bir gelecekte yok olacağı zamanı bekleyin. Elbette o gün er ya da geç gelecektir. İvan Dmitriç alay dercesine gülümsedi. ''Şaka yapıyorsunuz'' dedi gözlerini kısarak. ''Siz yardımcınız Nikita gibi beyefendileri geleceğimiz ne ilgilendirir?'' Ancak şundan emin olabilirsiniz ki efendim, daha iyi zamanlar göreceğiz. Kendimi amiyane bir yolla ifade etmiş olabilirim, bana güleceksiniz. Ancak yeni bir hayatın şafağı ışıyacak, hakikat galip gelecek ve bizim sokağımıza da bayram gelecektir. O günleri göremem ben, gebermiş olurum ama birilerinin, torunlarının çocukları elbet görecektir. Onları bütün kalbimle selamlıyor, onlar adına sevinç duyuyorum. Haydi ileri. Tanrı yardımcınız olsun dostlarım. Parıldayan gözleriyle Ivan Dmitriç ayağa kalktı, ellerini pencereye doğru uzatarak heyecanlı bir sesle konuşmaya devam etti. Bu parmaklıkların ardından kutsuyorum sizleri. Evet, yaşasın hakikat. Sevinç içindeyim. Ivan Dmitriç'in hareketleri doktora teatral geldiyse de çok hoşuna gitmişti. Yine de Andrey Yefimitch.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 Ben buraya girdiğim zaman gelmişti zaten. Hödüğün teki. Evet, kültürlü biri değil. Çok garip. Biliyor musunuz, görünüşe bakılacak olursa büyük şehirlerimizde akli bir durgunluk söz konusu değil. Aksine bir devinin mevcut. Bu da demek oluyor ki bu şehirlerde değerli insanlar var ama nedense her seferinde bize böylelerini göndermiyorlar.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 yurt dışında ve Rusya'da neler yazılıp çizildiğini, bugün hangi düşünce akımlarının incelendiğini anlatmaya başladı. Ivan Dmitriç söylenenleri dikkatlice dinliyor, sorular soruyordu. Sonra birdenbire korkunç bir şeyi hatırlamış gibi başını ellerinin arasına aldı. Sırtını doktora dönerek yatağa uzandı. Andrei Yefimic ''Neyiniz var?'' diye sordu. İvan Dmitriç kabaca Benden tek bir kelime daha duymayacaksınız." dedi. "Beni yalnız bırakın." Nedenmiş o? "Size diyorum beni rahat bırakın, ne lanet herif." Andrei Yefemich omuzlarını silkti, bir iç çekti ve dışarı çıktı. Antreden geçerken şöyle dedi. "Burayı biraz toplasak mı Nikita? Korkunç ağır bir koku var." "Emredersiniz efendim."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 Ertesi sabah uyandığında dün tanıştığı zeki ve ilginç adamı anımsadı. İlk fırsatta tekrar yanına giderek onunla yakınlık kurmaya karar verdi. 10. Bölüm Ivan Dmitriç dünkü gibi başını ellerinin arasına almış, ayaklarını kendine çekmiş uyuyordu. Yüzü görünmüyordu. Andrei Yefimic ''Merhaba dostum'' dedi.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 Ama birdenbire nedense gücendiniz ve aniden münasebeti kestiniz. Muhtemelen kendimi yanlış ifade ettim ya da belki de sizin düşüncelerinize uymayan bir fikir belirttim. İvan Dmitriç doğruldu. Doktoru alaylı ve telaşlı bakışlarla süzdü. Gözleri kanlanmıştı. Size inanacağımı mı sanıyorsunuz?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 Hadi sizi sürgüne gönderecekler, hatta kürek cezası verecekler diyelim. Sizce bu binada oturmaktan daha mı kötü? Bence değil. Peki o zaman neden korkuyorsunuz? Görünüşe göre bu sözler Ivan Dimitriç'i etkilemişti. Usulca yerine oturdu. Saat beşe geliyordu. Bu saatlerde Andrei Yevimiç genellikle lojmanındaki odalar arasında dolaşır, Darişka da ona bira içme vaktinin gelip gelmediğini sorardı. Dışarıda durgun, açık bir hava vardı. Doktor, Öğle yemeğinden sonra biraz dolaşmak için çıktım ve işte size uğradım, dedi. Neredeyse bahar geldi. İvan Dimitriç, Hangi aydayız şimdi, Mart mı? Diye sordu. Evet, Mart'ın sonundayız.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 Muhtemelen soğuktan iki büklüm kalırdı. Hayır, diğer acılar gibi soğuğu da hissetmemek mümkün. Marcus Aurelius, acı, acı hakkındaki canlı düşüncedir. Bu düşünceyi değiştirmek için irade gücü göster, onu silkip at, şikayet etmeyi bırak, acı kaybolup gidecektir demiştir. Gerçekten de öyle.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 sizi endişelendiren bütün dış etkenlerin ne kadar önemsiz olduklarını anlarsınız. Hayatı derinlemesine kavramaya yönelik gayret etmek gerek. Gerçek lütuf bu hayatın içerisinde mevcut. İvan Dimitriç yüzünü ekşitti. Derinlemesine kavramak. Dışarıdan, içeriden. Kusura bakmayın, anlamıyorum. Bildiğim tek şey... Ivan Dimitriç ayağa kalkarak öfkeyle doktora baktı, sonra kaldığı yerden devam etti. Tek bildiğim Tanrı'nın beni sıcak kandan ve sinirlerden yarattığı. Evet, bir organik doku eğer canlıysa her türlü uyarıya karşı tepki vermelidir. Benim yaptığım da işte budur. Acıya karşı bağırarak gözyaşlarımla cevap veririm. Yapılan alçaklıklara öfkeyle, iğrençliklere ise tiksinti duyarak tepki gösteririm.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 Bu öğreti sadece her türlü öğretinin tadına vararak ve üzerlerinde kafa patlatarak ömür tüketen küçük bir kesimde başarı yakalamıştı. İnsanların büyük bir çoğunluğu bu öğretiyi anlamamıştı bile. Zenginliğe, hayatın sağladığı rahatlıklara kayıtsızlığı, acıyı ve ölümü küçümsemeyi vaaz eden bu öğreti büyük çoğunluk için tamamen anlaşılmazdı. Çünkü bu çoğunluk ne zenginliği ne de hayatın sağladığı rahatlıkları tatmıştı. Acıyı küçümsemek onlar için hayatı küçümsemek anlamına geliyordu. Onlara göre insanın bütün varlığı, açlığı, soğuğu, hakareti, yokluğu hissetmek ve ölüm karşısında hamlet gibi korku duymaktan ibaretti. Bütün bir hayat bu duygulardadır. Hayatın yükü altında ezilebilir, ondan nefret edebilirsiniz ama onu küçümseyemezsiniz. Evet, tekrar ediyorum, stuacıların öğretisinin hiçbir zaman bir geleceği olamaz. Gördüğünüz gibi yüzyılın başlangıcından günümüze, mücadele, acıya karşı duyarlık, uyarılara karşı tepki verebilme kabiliyeti gelişimini sürdürüyor. İvan Dimitriç birdenbire düşüncelerinin sırasını yitirdi. Durdu ve sinirli sinirli alnını oldu. Önemli bir şey söyleyecektim ancak unuttum, diye devam etti. Neden bahsediyordum? Ha, diyordum ki... Stuvacılardan biri vaktiyle yakını olan birini kurtarabilmek için kendini köle olarak satmış. İşte görüyorsunuz ya, demek ki bir stuvacı bile uyarıya karşı tepki verebilmiş. Çünkü yakını olan birisi uğruna kendini yok etmek gibi böylesi yüce bir eylem için öfkeli ve merhametli bir ruha sahip olmak gerekir. Bu hapishanede şimdiye kadar öğrendiğim her şeyi unuttum. Yoksa bir şeyler daha hatırlayabilirdim. Mesela İsa'yı ele alalım.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 Ancak şimdi sizden konuşalım. Bütün ömrünüz boyunca kimse size parmağını değdirmedi. Sizi korkutmadı, dövmedi. Bir öküz kadar sağlıklısınız. Babanızın kanatları altında büyüdünüz. Onun parasıyla öğrenim gördünüz. Çok beklemeden de tasası az, kazancı bol işinizi kaptınız. 20 yıldan fazla süredir ısıtması, aydınlatması, hizmetçisi olan bedava bir lojmanda oturuyorsunuz.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 Çünkü size göre bu parmaklıklarla sıcak, rahat odanız arasında hiçbir fark yok. Hem hit çalışma, hem vicdanın rahat olsun, hem kendini bilgin say. Ne âlâ felsefe! Hayır efendim, bu ne felsefe, ne düşünüş tarzı, ne de bakış açısı genişliğidir. Aksine bu tembellik, hit fakirliği ve uyku Evet! Ivan Dimitriç yeniden sinirlendi. Acıyı küçümsersiniz ama parmağınızı kapıya sıkıştırdığınız vakit en yüksek perdeden inlersiniz. Andrei Yefimiç kibarca gülümsedi. Belki de inlemem. Tabii, tabii. Peki felç geçirseniz ya da varsayalım ki aptalın, küstahın biri mevkini ve rütbesini kullanarak sizi alenen aşağılasa, siz de bunun yanına kar kalacağını bilseniz,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 Sabahları ve öğleden sonraları geliyor, sık sık akşamın karanlığına kadar Ivan Dmitriç’le sohbet ediyordu. İlk zamanlar Ivan Dmitriç doktordan uzak duruyor, kötü niyetli olmasından şüpheleniyor ve ondan hoşlanmadığını açıkça dışa vuruyordu. Ama daha sonra alıştı ve ters tavırları yerini küçümseyen bir ironiye bıraktı. Çok geçmeden Doktor Andrei Yefim için 6. koğuşu ziyaret etmeye başladığına dair bir dedikodu hastanede yayıldı. Ne sağlık memuru, ne Nikita, ne de hasta bakıcılar doktorun koğuşa neden gittiğine, niçin saatlerce orada oturduğuna, ne hakkında konuştuğuna ve neden hiç reçete yazmadığına anlam verebildiler. Doktorun davranışları yadırganıyordu. Mihail Averyanich çoğu zaman onu evinde bulamıyordu ve daha önce hiç böyle olmamıştı. Daryushka'nın da kafası oldukça karışmıştı. Çünkü doktor artık birasını eskisi gibi belirlediği vakitte içmiyor, bazen öğle yemeğine geç kaldığı bile oluyordu. Bir keresinde bu olay Haziran ayının sonunda olmuştu. Doktor Hoboto bir iş için Andrei Yefimich'e uğramıştı. Doktoru evinde bulamayınca avluda aramak üzere dışarı çıktı. Avluda da ihtiyar doktorun ruh hastalarının olduğu yere gittiğini söylediler. Binaya girdikten sonra antrede duran Hobotov'un kulağına bazı konuşmalar çalındı. Ivan Dimitriç sinirli sinirli, Biz hiçbir zaman anlaşamayacağız, bana inancınızı aşılayamayacaksınız, diyordu. Gerçeklikle hiçbir bağınız yok. Hiçbir zaman acı çekmemişsiniz, yalnızca bir ayyaş gibi başkalarının acılarıyla beslenmişsiniz. Bense doğduğum günden bugüne kadar hep acı çektim.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 Hummalı hareketlerle sabahlığının eteklerini kavuşturup duruyordu. Doktor ise hareketsiz başını önüne eğmiş oturuyordu. Kızarmış yüzünde çaresiz, kederli bir ifade vardı. Hobotov omuzlarını silkti, gülümsedi ve Nikita ile bakıştı. Nikita da omuzlarını silkti. Ertesi gün Hobotov sağlık memuru ile birlikte binaya geldi. İkisi de antrede durarak konuşulanlara kulak kabarttı. Binadan çıkarlarken Hobotov, ''Görünüşe göre bizim ihtiyar kafayı üşütmüş.'' dedi. Parlak bir şekilde cilalanmış çizmelerine çamur sıçratmamak için su birikintilerinin etrafından dikkatle geçen yakışıklı sergey Sergeiç, ''Tanrım sen bize bu günahkar kullarına acı.'' dedi içini çekerek. ''Saygıdeğer Yevgeni Fedoruç, itiraf etmem gerekir ki bu durumu çoktandır bekliyordum.''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 Andrey Yefimic'in yanına iki ya da üç kez gelen meslektaşı Hobotov'da alkollü içkileri bırakmasını önermiş, görünür herhangi bir neden olmaksızın bromür kullanmasını söylemişti. Ağustos ayında Andrey Yefimic, belediye başkanından kendisiyle çok önemli bir konu hakkında görüşmek üzere bir mektup aldı. Belirlenen saatte belediye binasına geldikten sonra Andrey Yefimic, karşısında komutanı, İlçe okul müdürünü, belediye meclis üyelerinden birini, Hobotov'u ve doktor olarak tanıttıkları tombul sarışın bir beyefendiyi gördü. Söylenmesi güç lehçe bir soyada sahip bu doktor, kasabadan 30 vers ötedeki bir harada yaşıyormuş ve kasabadan geçerken ziyarete gelmiş. Herkes birbiriyle selamlaştıktan ve masanın etrafına oturduktan sonra belediye meclis üyesi Andrei Yefimiç'e döndü. Sizi ilgilendiren bir durum mevcut. Yevgeni Fedoruç, ana binada bulunan eczanenin yer sıkıntısı çektiğini, eczaneyi ek binalardan birine taşımak gerektiğini söylüyor. Bunu yapmak elbette zor iş değil, taşımak mümkün. Ancak buradaki asıl mesele ek binanın onarıma ihtiyaç duyması. Biraz düşündükten sonra Andrei Yefimiç, ''Evet, onarmadan olmaz.'' dedi. Eğer köşedeki ek binayı eczaneye dönüştürürsek sanırım en az 500 ruble gerekir. Bu gereksiz bir masraf. Bir süre sessiz kaldılar, Andrei Yefimiç kısık bir sesle devam etti. Hastanenin bugünkü haliyle kasaba kaynaklarının ötesinde bir lüks olduğunu 10 yıl önce rapor etme şerefine nail olmuştum. Hastane 40'lı yıllarda inşa edilmişti.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 Tıbbi bölümü Zemstvo'nun bünyesine geçirin. Sarışın doktor güldü. Evet, Zemstvo'nun bünyesine geçirin. Onlar da parayı iç etsin. Belediye meclis üyesi gülerek onayladı. Her zamanki gibi. Andrei Yefimiç kayıtsız ve donuk gözlerle sarışın doktora baktı. Adil olmak gerekir. Tekrar sessizlik oldu. Çay ikram edildi.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 En son düzenlenen danslı gecede ise yaklaşık 20 kadına yalnızca 2 kavalye düşmüştü. Gençlik artık dans etmiyor, bütün zamanını büfenin etrafında toplaşarak ya da kağıt oynayarak geçiriyordu. Andrei Yefimiç yavaş ve sakince, kimsenin yüzüne bakmadan kasaba sakinlerinin hayat enerjilerini, kalplerini ve akıllarını kağıt oyunlarıyla, dedikodularla kaybetmelerinin acınası hem de çok acınası olduğundan söz etmeye başladı.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 beceriksizliklerinin farkında olarak bir müfettişin ses tonuyla, o gün günlerden hangisi olduğu, bir yılda kaç gün olduğu, altıncı koğuşta olağanüstü bir peygamberin yaşadığı haberlerinin doğru olup olmadığı gibi sorularla Andrei Yefimic'i sorgulamaya başladılar. Son soruya cevap verirken Andrei Yefimic kızardı ve şöyle dedi. Evet, o bir hasta ama ilginç bir delikanlı. Doktora başka soru sormadılar.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 Doktorların daha demin kendisini incelediklerini anımsayarak ''Aman Tanrım!'' diye düşündü. Bunlar psikiyatri dersleri alalı, sınavı vereli daha ne kadar oldu ki? Bu kara cahillik de neyin nesi? Psikiyatriden anladıkları yok. Hayatında ilk defa kendini aşağılanmış ve öfkelenmiş hissetmişti. Aynı günün akşamı Mihail Averyanıç ziyaretine geldi. Selam vermeden doktora yaklaşan postane müdürü doktorun iki elini de ellerinin arasına alarak heyecanlı bir sesle şöyle dedi. Sevgili dostum, size karşı duyduğum sevginin samimiyetine ve beni dostunuz olarak gördüğünüze inandığınızı ispat edin. Dostum, Andrei Yefim için konuşmasına müsaade etmeden heyecanla devam etti. Sizi eğitimli biri olduğunuz ve ruhunuzun azameti için sevmekteyim. Beni dinleyin sevgili dostum.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 Doktor bu duruma her ne kadar kayıtsız kalsa da kendini bir hafta sonra Mihail Averyanıç'la birlikte postane arabası üzerinde en yakın demir yolu istasyonuna doğru giderken buldu. Hava serin ve açık, gökyüzü mavi ve bulutsuzdu. İki gün süresince istasyona kadar 200 vers yol gittiler ve yol boyunca iki kez gecelediler.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 Yolcuların yarısı düzgün insanlardan oluşuyordu. Mihail Averyanıç kısa zamanda herkesle ahbap oldu. Bir koltuktan diğerine geçerek bu berbat yollarda seyahat etmenin hak olmadığını yüksek sesle söylüyordu. Sahtekarlık her yerdeydi. At üstünde gitmek daha uygundu. Günde yüz vers gitsen de kendini sağlıklı ve dinç hissederdin. Kötü mahsulün sebebi de Pinsk bataklıklarını kurutmalarıydı. Başıbozukluk her yanı sarmıştı. Mihail Averyanich heyecanlanıyor, bağıra çağra konuşuyor, sözü kimseye bırakmıyordu. Arada bir gürültülü kahkaha ve manidar el kol hareketleriyle desteklenen bu bitip tükenmez gevezelik Andrey Yefimich'i yoruyordu. Öfkeli bir halde içimizden hangisi deli acaba?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 Önündeki masada duran kibriti gördüğü halde vermesi için yanındakine sesleniyor, oda hizmetçisi kızın yanında iç çamaşırlarıyla dolaşmaya utanmıyor, ayrım yapmaksızın bütün hizmetkarlara hatta yaşlı olanlara bile sen diye hitap ediyor, öfkelendiğinde ise onları ahmak, aptal gibi sözlerle çağırıyordu. Andrei Yefimic bütün bu davranışları soylulara özgü görüyor ama tiksinti verici buluyordu.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 Mihail Averjanıç ise dudaklarını büzdü, başını sallayarak fısıltıyla dua etmeye başladı. Yine gözlerinden yaşlar akıyordu. Daha sonra Kremlin'e giderek çar topuna ve çar çanına baktılar. Hatta parmaklarıyla dokundular. zamosk manzarasının keyfini çıkardılar, Kurtarıcı İsa Katedralini ve Rumyantsev Müzesi'ni ziyaret ettiler. Testov'da öğle yemeği yediler. Mihail Averyanıç favorilerini okşayarak menüye uzun uzun baktı. Restoranlarda kendini evindeymiş gibi hissetmeye alışmış boğazına düşkün bir adamın ses tonuyla şöyle dedi. ''Bakalım bize bugün neyle doyuracaksın sevgili melek?'' 14. Bölüm Doktor dolaşıyor, etrafa bakınıyor, yemek yiyor, bir şeyler içiyor... Ancak Mihail Averyanıç'a karşı hissettiği öfke geçmek bilmiyordu. Arkadaşıyla görüşmeye biraz ara vermek, ondan uzaklaşmak, saklanmak istiyordu. Arkadaşı ise onu yanından bir adım bile ayırmamayı, mümkün olduğunca eğlendirmeyi kendine görev edinmişti. Etrafta izleyecek bir şey olmadığında dostunu sohbet ederek eğlendirmeye çalışıyordu. Andrei Yefimiç bu duruma iki gün dayanabildi. Üçüncü gün arkadaşına hasta olduğunu ve dışarı çıkmak istemediğini bildirdi. Mihail Averyanıç ise bu durumda onunla beraber kalacağını söyledi. Zaten dinlenmeleri gerekiyordu, tabanları patlamıştı. Andrei Yefimiç yüzü arkalığa dönük kanepeye uzanmış Kendisini Fransa'nın er ya da geç kaçınılmaz bir şekilde Almanya'yı yeneceğine, Moskova'da birçok dolandırıcı olduğuna, bir atın değerinin dış görünüşünden anlaşılamayacağına hararetle inandırmaya çalışan arkadaşını dişlerini sıkarak dinliyordu. Doktorun kulakları uğuldamaya, kalbi çarpmaya başladı. Ancak kibarlığından ötürü arkadaşından gitmesini ya da biraz susmasını rica etmeye cesaret edemedi.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 Gökten düşen melek muhtemelen diğer meleklerin henüz tatmadığı o yalnızlık duygusunu arzuladığı için Tanrı'ya ihanet etmişti. Andrei Yefimiç son günlerde gördüğü ve duyduğu şeyler hakkında düşünmek istiyordu ama Mihail Averyanich bir türlü aklından çıkmıyordu. Adam muhtemelen dostluğu ve yüce gönüllülüğü yüzünden izin alıp benimle yola çıktı diye içinden geçiriyordu canı sıkkın bir halde.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 Arkadaşı onu sohbet ederek eğlendirmeye çalıştığı zamanlar arkasına dönerek kanebede uzanıyor, bunalıyordu. Arkadaşı odada olmadığı zamanlar ise dinleniyordu. Seyahati çıktığı için kendine, günden güne daha geveze, daha lavbali olduğu için de arkadaşına sinirleniyordu. Düşüncelerini daha ciddi ve yüksek konularda toplamayı bir türlü beceremiyordu. Kendi önemsizliğine sinirlenerek,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 Mihail Averyanıç Varşova'ya gitmek için sürekli acele ediyordu. Andrei Yefimıç ''Sevgili dostum'' diyordu yalvarırcasına. ''Neden Varşova'ya gideyim ki? Siz tek başınıza gidin. Bırakın da evime gideyim. Sizden rica ediyorum.'' Mihail Averyanıç şiddetle karşı çıkıyordu. ''Hayatta olmaz.''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 Kendi kendine bir şeyler mırıldanarak epey bir süre odanın içinde bir köşeden diğerine yürüyüp durduktan sonra şöyle dedi. Şeref her şeyden önemlidir. Biraz daha yürüdükten sonra başını ellerinin arasına aldı ve acıklı bir sesle şöyle dedi. Evet şeref her şeyden önemlidir. Bu Babil ülkesine seyahat etmenin aklıma geldiği o ana lanet olsun. Doktora dönerek... Değerli dostum, beni dilediğiniz gibi hor görün. Kumarda kaybettim. Bana 500 ruble verin. Andrey Yefimich 500 ruble saydı ve sessizce arkadaşına verdi. Utancından ve öfkesinden daha da mosmor olan arkadaşı tutarsız ve gereksiz bir takım yeminler etti, kasketini takarak dışarı çıktı. Yaklaşık iki saat sonra döndüğünde kendini bir koltuğa bıraktı, yüksek sesle iç çekerek şöyle dedi: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 Andrey Yefimich her iki gelişinden sonra vedalaşırken ve ona iyi geceler dilerken Ivan Dimitriç tersleyerek şöyle dedi: Cehenneme git. Ve o andan sonra Andrey Yefimich üçüncü bir sefer onu ziyaret edip etmemesi gerektiğinden emin olamadı. Oysa canı gitmek istiyordu. Önceleri öğle yemeğinden sonra Andrey Yefimich odaları gezer, düşüncelere dalardı.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 32 ruble bira borcu birikmişti. Ev sahibesi Belova'ya da borcu vardı. Dariuska eski kıyafetleri ve kitapları gizlice satıyor, doktorun eline kısa zaman içinde çok para geçeceğine dair ev sahibesine yalan söylüyordu. Biriktirdiği bin rubleyi seyahatte israf ettiği için kendine kızıyordu. Şimdi o bin ruble ne çok işine yarardı. İnsanların sürekli sık boğaz etmesi de doktoru sinirlendiriyordu. Hobotov, hasta iş arkadaşını ara sıra ziyaret etmeyi kendine görev edinmişti. Andrei Yefimic, Hobotov'un besili yüzünden, kötü niyetli ve hor gören tavırlarından, meslektaş diyişinden, uzun konçlu çizmelerinden, kısacası her şeyinden tiksinti duyuyordu. En nefret ettiği şey ise Hobotov'un onu iyileştirmeyi görev sayması ve gerçekten de iyileştirdiğini düşünmesiydi. Her ziyaretinde yanında bir şişe bromür ve raven hapları getiriyordu. Mihail Averlyan de arkadaşını ziyaret etmeyi ve eğlendirmeyi görev edinmişti.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 Ancak böyle düşüncelerin de artık yardımı dokunmuyordu. Dünyayı bir milyon yıl sonra hayal edecek olsa çıplak kayalıkların ardından uzun konçlu çizmeleriyle beliren Hobotov'u ya da zoraki kahkaha atan Mihail Averyanıç'ı görecek gibi oluyor, dahası adamın utana sıkıla, Varşova'da aldığım borcu dostum şu sıralar vereceğim, kesinlikle vereceğim diye fısıldadığını duyuyordu. 16. bölüm Bir keresinde Mihail Averyanıç öğle yemeğinden sonra Andrey Yefimich'in kanepede uzandığı bir vakit geldi. Öyle ki aynı anda elinde bromür şişesiyle Hobotov'da belirdi. Andrey Yefimiç ağır ağır yerinden kalktı, kanepeye kollarını dayayarak oturdu. Mihail Averyanıç "Sevgili dostum," diye söze başladı. Bugün yüzünüzün rengi dünden çok daha iyi. Aferin size, vallahi aferin. Artık iyileşmenin vakti geldi meslektaşım, dedi Hobotov esneyerek. Bu sürüncemeden sanırım siz de bıktınız. Mihail Averyanıç neşeli, İyileşeceğiz tabii ki, diye devam etti. Daha yüz yıl yaşayacağız, aynen öyle. Hobotov, 100 yıl olmasa da yirmi yıl daha yaşarsınız, diye teselli etti. Hadi hadi üzülmeyin meslektaşım, yeter enseyi kararttınız. Mihail Averyanıç, daha kendimizi göstereceğiz, diyerek bir kahkaha attı ve arkadaşının dizine şaplağı indirdi. Göstereceğiz daha, önümüzdeki yaz Tanrı izin verirse Kafkasya'ya seyahat edeceğiz ve bütün yolu at üzerinde hop hop hop diye gideceğiz.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 Mihail Averyanıç ile Hobotov ayağa kalktılar. Gözlerini önce hayretle sonra korkuyla doktorun üzerine diktiler. Andrei Yefimiç bağırmayı sürdürdü. İkiniz de defolun. Ahmaklar sizi. Aptallar. Ne arkadaşlığınıza ne de senin ilaçlarına ihtiyacım var. Ahmak herif. Adilik bu. iğrençlik.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 Misafirler gidince Andrey Yefimiç sıtma geçirir gibi titreyerek kanepeye uzandı ve uzun bir süre tekrar edip durdu. Ahmak herifler! Aptallar! Sakinleşince aklına gelen ilk düşünce zavallı Mihail Averyanıç'ın şimdi fevkalade utanmış hissettiği, canının sıkıldığı ve bütün bu yaşananların korkunç olduğuydu. Böylesi bir şey daha önce hiç başına gelmemişti. Aklı ve nezaketi nereye kaybolmuştu? Her şeyi derinlemesine anlayışı, o felsefi kayıtsızlığı neredeydi? Doktor utancından ve kendine kızdığından bütün gece uyuyamadı. Sabah saat ona doğru postaneye gitti ve postane müdüründen af diledi. Derinden etkilenen Mihail Averyanıç kuvvetle dostunun elini sıkarak it çekti. ''Yaşananları unutalım, geçmişe mazi derler.''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 Söz verin sevgili dostum, Yevgeni Fedoruç ne derse dinleyeceksiniz. Rica ederim, söz veriyorum. Ancak tekrar ediyorum sayın dostum, bir kısır döngünün içine girdim ben. Şimdi her şey, arkadaşlarımın içten ilgisi bile beni tek bir şeye, ölümüme götürüyor. Ölüyorum ve bunun bilincinde olma cesaretine sahibim.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 Bu sırada gişenin önünde bekleyen insan sayısı artmıştı. Arkadaşının işine daha fazla engel olmamak için Andrei Yefimiç ayağa kalkıp vedalaştı. Mihail Averyanich tekrar dürüstçe söz vermesini rica etti ve doktora dış kapıya kadar eşlik etti. Aynı gün akşam üzeri Hobotov beklenmedik bir şekilde gocuğu ve uzun konçlu çizmeleriyle Andrei Yefimiç'in evinde belirdi.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 Steteskopu alıp geleceğim. Ve çıktı. 17. Bölüm Hava çoktan kararmıştı. Ivan Dimitriç yüzünü yastığına gömmüş bir halde yatağında uzanıyordu. Felçli olan hareketsiz oturuyor, dudaklarını kıpırdatarak sessiz sessiz ağlıyordu. Tombul köylüyle postanede tasnifçi olarak çalışan adam ise uyuyorlardı.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 diye tekrar etti Nikita. Andrey Yefim için çıkardığı kıyafetleri kucağına aldı, dışarı çıkarak kapıyı ardından kapadı. Utanarak sabahlığına sarılan ve yeni kıyafetleri içinde bir tutukluya benzediğini hisseden Andrey Yefimich, "Umurumda değil," diye düşündü. Ne fark eder ki, ister frak olsun, ister asker üniforması, ister sabahlık. Peki ya saati ne olacaktı?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 Neyse, öteki dünyada güzel vakit geçiririz bizde. Öte taraftan bir hayalet gibi belirip bu menfurları korkuturum. Saçlarını korkudan ağartırım. Hastaneye dönen Moiseyka doktoru görür görmez elini uzattı. Bir kapik versene. 18. Bölüm Andrei Yefimiç pencereye yanaştı, kırlara baktı. Karanlık çoktan bastırmıştı. Ufkun sağ tarafından soğuk ve kızıl bir ay doğmaktaydı. Hastane duvarının biraz ötesinde, fazla değil yüz sajan kadar uzaklıkta taş duvarlarla çevrili yüksek ve beyaz bir ev duruyordu. Hastaneydi burası. Andrei Yefimic, İşte gerçeklik bu, diye düşündü ve korktu. Ay, hapishane, çitlerdeki çiviler, kemikleri kömüre çeviren fabrikanın uzakta parıldayan alevleri de korkunç gözüküyordu. Arkasında birinin it çektiğini duydu. Andrei Yefimiç etrafına bakındı, göğsünde parıldayan yıldızları ve nişanlarıyla bir adam gördü. Adam sinsice bir gözünü kırparak gülümsüyordu. Bu da ona korkunç görünmüştü. Andrei Yefimiç ne ayın ne de hapishanenin görünüşünde özel bir durum olmadığına,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 Zekisiniz, cömertsiniz, annenizin sütünden iyi dürtüler emmişsiniz. Ancak hayata adımınızı atar atmaz yorgun ve hasta düşmüşsünüz. Güçsüzüz biz, güçsüz. Akşamın karanlığıyla birlikte korku ve gücenme duygusunun dışında başka bir tedirgin edici duygu daha Andrey Yefim sıkıntı veriyordu. Sonunda canının bira ve sigara içmek istediğini fark etti. Biraz dışarı çıkacağım sevgili dostum. Buraya biraz ışık getirmelerini söyleyeceğim. Ben böyle yapamam, dayanamam. Andrei Yefimiç kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açar açmaz Nikita yerinden fırlayarak yolunu kesti. Nereye gidiyorsunuz? Olmaz, çıkamazsınız. Şimdi uyku vakti. Andrei Yefimiç şaşkına döndü. Sadece bir dakikalığına avluda dolaşacağım.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 Bu iyi bir şey değil. İvan Dimitriç yerinden fırlayarak bağırdı. Bu da ne demek şimdi? Ne hakla dışarı salmaz? Bizi burada tutmaya nasıl cüret ederler? Hüküm giymeden kimsenin özgürlüğünden mahrum bırakılamayacağı kanunda açık bir şekilde yazılı. Zorbalık bu. Keyfi hareket ediyorlar. İvan Dimitriç'in bağırmasından cesaret bulan Andrei Yefimiç, ''Tabii ki keyfi hareket.'' dedi. ''Çıkmam lazım. Çıkmak zorundayım. Buna hakkı yok. Bırak beni. Sana diyoruz.'' İvan Dimitriç kapıyı yumruklayarak bağırdı. ''Duyuyor musun beyinsiz hayvan? Aç yoksa kırarım kapıyı. Canavar Elif. Büsbütün titreyen Andrei Yefimiç ''Aç diyorum.'' diye bağırdı. ''Aç emrediyorum.'' Kapının ardından Nikita'nın sesi duyuldu. Konuş hele konuş, biraz daha konuş. En azından git de Yevgeni Fedor'u çağır. Buraya gelmesini rica ettiğimi söyle. Bir dakikalığına. Yarın gelir kendisi. Bu arada Ivan Dmitriç sözlerini sürdürüyordu. Bizi buradan hiç salmayacaklar. Çürütecekler bizi burada. Tanrım, Öbür dünyada cehennem gerçekten yok mu? Bu alçaklar yaptıklarından ötürü bağışlanacak mı? Nerede adalet? İvan Dmitriç kapıya yüklenerek kısık sesle bağırdı. Aç kapıyı alçak herif nefesim daralıyor. Kafamı kıracağım. Katiller. Nikita kapıyı hızla açtı. iki eli ve diziyle Andrei Yefim kaba bir şekilde itti. Daha sonra elini yukarı kaldırıp yüzüne bir yumruk indirdi.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 Ayın pürüzsüz ışığı parmaklıkların arasından vuruyor, yere ağa benzeyen bir gölge düşürüyordu. Etrafta korkunç bir hava hakimdi. Andrei Yefimiç nefesini tutarak yatağında uzanıyordu. Dehşet içinde tekrar dayak yiyecek mi diye bekliyordu. Sanki birisi orağı almış, içine batırmış, göğsünün ve bağırsaklarının üzerinde çeviriyordu. Ağrıdan yastığını ısırıyor, dişlerini sıkıyordu.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 Nefesi kesilerek gömleğinin ve sabahlığının göğüs kısmını parçaladı. Hissiz bir halde yatağına yığıldı. 19. bölüm. Ertesi sabah doktor baş ağrısıyla uyandı. Kulakları çınlıyor, bütün vücudunda kırgınlık hissediyordu. Dünkü zayıflığını hatırlamak ona utanç verici gelmiyordu.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 Umurumda değil, cevap vermeyeceğim, hiçbir şey umurumda değil diye düşünüyordu. Öğleden sonra Mihail Averyanıç geldi. Bir paket çayla bir kavanoz marmelat getirdi. Daryushka da gelmiş, bir saat boyunca yatağın yanında dikilerek yüzünde donuk bir kederli ifadeyle onu izlemişti. Doktor Hobotov da ziyarete gelenler arasındaydı. O da bir şişe bromür getirmiş, Nikitaya kovuşta bir şeyler tütsülemesini emretmişti. Akşama doğru Andrey Yefemich felç geçirerek öldü. İlk başta bütün vücudunu saran bir titreme ile mide bulantısı duydu. Sanki iğrenç bir şey parmakları dahil bütün vücuduna nüfuz etmiş, midesinden başına kadar yayılmış, gözlerinin ve kulaklarının içine akmıştı. Gözlerinin önündeki her şey yem yeşildi.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 Daha sonra kadının biri kendisine taahhütlü bir mektup uzattı. Mihail Averyanıç bir şeyler söyledi. Sonra her şey kayboldu ve Andrei Yefimich sonsuza kadar maziye gömüldü. Köylüler gelip doktoru ellerinden ve ayaklarından tutarak şapele götürdüler. Ay ışığının aydınlattığı gece boyunca masanın üzerinde gözleri açık yattı. Sabah olunca Sergey Sergeiç geldi. İsa'nın çarmıha gerilmiş tasviri önünde yürekten dua ettikten sonra eski şefinin gözlerini kapadı. Ertesi gün Andrei Yefimiç'i defnettiler. Cenazeye sadece Mihail Averyanıç ile Daryushka gelmişlerdi. Son